İyi günler acıvat Bugünkü konu benden biliyor musun? Haydi. Gir bakalım konuya o zaman. Şu sigara paketin üzerindeki resimler hakkında ne düşünüyorsun? E, güzel şeyler düşünüyorum. Tek sorun bence renklerin biraz mat olması. Ay, lütfen lafı sulandırmayalım. E, hep sen mi sulandıracaksın? Bırak biraz da ben tadını çıkarayım. Neyse tamam tamam. Uzatmadan geçiyorum lafın kuru tarafına. Etkili buluyorum efendim sim siyah olmuş bir karaciğer resmi ürkütür diye düşünüyorum insanı. Bence yeterli değil. Daha doğrusu çabuk etkili değil. Neden? Düşün. Adam sigaraya başlamış. Üstelik de yeni içici. Ooo oo, diyecek. Benim ciğer bu hale gelene kadar içmeye bir müddet devam eder diyorsun yani. Tabii öyle bir şey olsun ki şak diye kesin. Ne mesela? Mesela kira yaklaşıyor başlığı altında ağzını kocaman açmış ve evin kapısını tahtalarla çivilemiş bir ev sahibini görebiliriz. İlginç. Ya da okul taksitleri yaklaştı başlığı nesinde de ağlayan bir önlüklü çocuk olabilir. Hmm, doğru. Ya da her neye zam yapıldıysa o yazılabilir. Benzin'e yeni zam, et yine tavan yaptı falan olabilir. Bu da güzel fikir bak. Hatta daha eleri gidip de bir mezar taşı şufya da e başlığı atılabilir. Resimde ortada kalmış bir mezar olabilir. Vay be. İyi fikir bunlar Karagözüm. Öyle Karagöz çalışıyor hacivat. Hay Allah razı olsun çalışanlar. Cimnemişten efendim. Ama Karagözüm Madde sıkıntısı olmayanlar için de bunlar pek çözüm olmayabilir. Onlar içinse sadece kendini düşünme, onlar aç şeklinde cümleler düşünüyorum. Resimde de Afrikalı bir çocuk. Ha, parayı sigaraya verene kadar onlara ver hesabı. Öyle. Peki adam ben yardım da yapmıyorum. Sigaramı da alıyorum derse? Onun için seni ancak ölüm patları sözü. Altında da bir mezar taşı. Ağır değil mi bu kara gözüm? Ümitsiz vaka yapılacak başka bir şey yok. Anladım. Bu söylediklerim dikkate alsalar sigarayı bırakanlar yüzde yetmiş artar ha. Bak söz veriyorum. Ee yüzde otuzu kaldı yine. O otuzun yüzde yirmisi yaşlı ve iş işten geçmiş olanlar. Yüzde onu da ümitsiz vaka olanlar. Anladım. Sağ ol kara gözüm verdiğin bilgilerden ötürü. Ne demek iki gözüm? Efendim geldik bugün de sohbetin sonuna. Her ne kadar.